Subhanallahu alazim. Ve bellana resulü'hum Nebiül Hasime bil Kerim. Ya ilahül alemin zahir ve batınımız envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile mevvar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Yıkık gönüllerimizi tamir buyurup hakayık aşina eyle dünyamızı böylece bütün müminlerle beraber cennet ve cemalullah şerefine şeref ya beyle. Amin bu hürmeti seyyid el-mürselin ve rabbil âlemin. Kıymetli müslümanlar. Cenizide denizi cemaatine bir iki defa hitap etme imkanını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 Belki size sevaptan ve ikaptan, ruhu canımızla bağlı bulunduğumuz sevaptan ve ikaptan bahsetmeyeceğim. Zaten bütün oluşların tekevünlerin neticesi sevap ve ikaptır. İnsan ya isabet edecek, doğruyu bulacak, haktan gelen rahmetlere mazhar olacak, cennete girecek veya inhiratlar ve fikratlar içinde dolaşacak, sevabı bulamayacak, isabetsiz davranacak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 kendisini sevaba ve isabete götüren yolu kazanacak onunla. Ve mümin yılandan, çıyandan kaçıyor, korkuyor gibi yanlışlardan, inhiratlardan, zikzaklardan korkacak. İstikameti için tir tir titriyecek. Bu o sayede Cenab-ı Hak ona istikamet bahşedecek, müstakim olarak yaşama imkanını bulacak. Rabbimden niyaz ederim, dişi belleyim diye camiye gelen, İşi öğrenme maksadıyla buraya kadar meşakkat çeken insanların zahmet ve meşakkatlerini bağı götürmesin. Ben belki bütün heyecanımla belki de değil bilemiyorum, samimi olduğundan şüphem olduğu için, samimi bir mümin miyim değil miyim bunda ciddi şüphem var benim, bunu izah edemedim. Fakat öyle zannediyorum ki ben bu milleti düşünüyorum, bu milletin imanını düşünüyorum. Kendime ona göre şekil düzenlemeye çalışıyorum, uykumu odur şeyimi yatağımı ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Aman diyorum bu milletin dersleriyle meşhur olayım başka şey düşünmeyeyim. Belki de dinlemiyorum, hapsedik yapıyorum. Büyükleri bu surette taklit etmek suretiyle kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Aman efendim yemeye içmeye vaktim kalmadı düşünemedim, duhat yapmaya vaktim kalmadı onu düşünemedim. Milletin dersleriyle tancılandım. Belki de böyle düşünmek suretiyle onları taklit ediyor, rüheşarlık ya yapıyorum. Bunu da bilemediğimi hüzurunuzda arz edeyim. Fakat kendimi öyle zorluyorum. Milletimizin derslerini soluyarak, onun ısraplarını dile getirerek, 2-3 asırdan beri dersler içinde ve derdini bilmeyen, kıvranan, dersler içinde hekimini bilemeyen, bulamayan da kıvranan,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 şu merhamete ve elinden tutulmaya çok muhtaç olan insan, insanımızın imdadına koşalım. Şu yıkılmış insanımızın imdadına koşalım. Zira imansızlık, dalalet, küfür ve küfran hiçbir şeye benzemez. İnsan aç ve susuz kalabilir. İnsan çıplak kalabilir, yersiz, yutsuz, yuvasız kalabilir. Seyyidina Hz. Adem geldiği zaman ne libası vardı?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 Zira insan ekmeksiz yaşayabilir, susuz yaşayabilir, fakat kalbi imandan mahrum ise o insan canavar haline gelir. Çılgınlaşır, çırkanlaşır, sağa sola saldırmaya başlar, tecavüz haline gelir onun. Sokaklar kana kirletilir, devlet rahatsız olur, emniyet rahatsız olur, asker rahatsız olur, millet rahatsız olur. Ve topyekün millet, İmansızın ortaya attığı kızıl kıyametten ötürü tedirgin olun, yarınından emin olamaz. alem İslam'da gelişen hadiseler karşısından sizin kuvve-i maneviyenizi saçmak, itminanıza toz kondurmak hiç harcı etmem. Fakat her türlü şenaetleri, her türlü denaatleri itikap ediyordum. Her türlü şenaetleri, her türlü denaatleri itikap ediyordum.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 ervahın, şühedanın ervahı bizi boğacak, kanları bizi boğacaktır. Size tasemle teminat veririm, camiye gelmeniz, namaz kılmanız, bu memleket işgal edilirse sizi kurtaramayacaktır. Miraçem ünefil zamanın, her yerin işgal edildiği, her yerde fitne ve fesadın hüküm fermi olduğu bir dönemden, teker teker her bir yerleriniz, size düşen vazifeyi bir hakkın idrak ederek, bu mevcuda kendinize bir şeyi vazife edinmezseniz, bu mevunetin altına girmezseniz, dağıtınızdan ve cismaniyetinize ait bir kısım hazlardan ve lezzetlerden, edeninize ait lezzetlerden, malınıza ait lezzetlerden fedakarlıkta bulunmazsanız, sizi kimse kurtaramayacaktır. Fesire dünya vel ahire sözüne masadak olacaksınız, sokatını yiyeceksiniz.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 Bütün çağrı ve davetlerine çok kötü cevap veriliyor. Sizin gibi bir topluluğu bulunca bir panayır da karşılarına çıkıyor. Ey yuhennâs! Kûlû la ilâhe illallah tüflihûn! Ey insanlar! La ilâhe illallah deyin, felâherin, kurtuluşu erin deyincem. Hepsi birden üzerine üşüşüyor. Kimisi tükürük atıyor, kimisi toprak atıyor, kimisi de taşa tutuyor. Ve zor kendini kurtarıyor. Bir başka kabilenin yanına geliyor, aynı muameleye uğruyorum. Bir başka kabilenin yanına geliyor, aynı muameleye uğruyorum. Bir başka kabilenin yanına geliyor, aynı muameleye uğruyorum. Gül devrünü idrak edip de Ayşe-i tarafından geçmişe dair meseleler sorulunca kavminden çok çektim ya Ayşe diyordu. Cidden çok çekmiştim. Bir gün bir kabile karşısında şunu görüyoruz. O kabilenin gençlerine diyor ki ne olur Allah aşkına beni alın himaye edin de Allah'ın dinini neşredeyim. Bir desteğim yok benim. Böyle kolumu dayayacağım kendisine dayanacağım. Ve sonra ona dayanmak suretiyle necdet yapacağım. Bir dayanağım desteğim yok destek olun bana payanda olun da anlatayım Rabbim'im. Gençler istihza ediyorlardı yanı başlarında 70-80 yaşında bir insan var, akabede oluyor, minanın çukurlarından birisinden. Yaşlı adama geliyor 80 yaşından, süratle mezara doğru giden, sağa sola inhiraf etmeden her davranışında mezar, mezar, mezar sesi duyulan, yaşlı adamın yanına geliyor. Saçı sakal ağarmış bembeyaz adamın yanına geliyor. Gençler beni dinlemedi diyor, bari sen dinle diyor. Söyle onlara bana destek olsunlar Rabbimin dinini meşredeyim. Git diyor başında diyor, bana gölge etme diyor. Eğer gücüm takatım yetse kalkarsan ayaklarımın altına alırım. Kızıl örüklü insan amcası arkasında duruyor. Ve bu kafir yaşlının yanına sokuluyor. Diyor ki eğer herkes senin gibi akıllı olsaydım, haşa o pakta beni tenzih ederim. Mekke'de bu kendisine kabul ettireceği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 Büyük davalar büyük gayretlerle ancak tahakkuk ettirilebilir. Dualarla olmaz mesela. Dua çok azizdir. Biz her zaman dua ediyoruz. Fakat dualarınız sizin hareket ve davranış şiirinizin kafiyesi olursa geçerlidir. Tahvelerde haknamına sarfedilen edilen soluklarınız varsa, çarşılarda haknamına sarf ettiğiniz soluklar varsa ve imkan arıyorsanız Harşınıza çıkacak imkanları değerlendirmek için koşuyorsanız, burada amin demenizin de bir kıymeti olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin de dedim. Askerini hazırladı Bedir'e çıktım. Ham ve mükemmel ordusuyla Bedir'de bulunuyordum. Öyle bir ordu ki vücudundan mızrağın saplanmadığı tek yer kalmayıncaya kadar yıkılmayacakla ve geriye bir adım atmayacak afrattan müteşekkil bir orduydum. İşte orada ellerini kaldırdı Rabbisine dua ettiyim. O kadar ellerini kaldırıp yakarıp yalvarıp yakardı ki tıddık ekber rızasının arkasından her düştükçe yine omuzlarına koyuyor ve yalvarıyordu. Yeter ya Allah diyordu. Allah seni kayıplı kafir etmeyecektir. Yeter ya Allah. Nefsini azîyet ediyorsun diyordum. İşte orada o delo işten yalvarıyor ve yakarıyordu. Aman!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 Zira bugüne kadar bu bezme tutanlar bu vadide hep böyleden tuttular. Bu mevcuda söylenen türkülerde hep aynı nama kullandım. Ciddi fedakarlık ve hasbilik. Kendi mekseplerinizi akşam bir yerde kısaca arzettim hakim misiniz? Kendi evlatlarınızın okuduğu okullarda siz var mısınız? Okullarınızda okuyan talebelerinizin kafasında sizin dünyanız, bu milletin dünyası, bu milletin mazisi ve geçmişim, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler var mı? Senin nesnenin kalbinde cani aşkı, vecdi var mı, neşveti var mı? Sabah namazını kaçırdığından dolayı evlatlarınız ciddi teessüre gark mı? Kızlarınız, hanımlarınız, yakınlarınız ve akrabalarınız, dini havat içinde Resul-i Ekrem'e dilbeste bulunuyorlar mı? Değilse şayet,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 Hüve neslinin imanı ve çocuklarının imanı yanarken, yakınlarının imanı yanarken, sahipsiz onları eyyamın elinde oyuncak haline gelirken, ayaklar altında paymal çiğnenirken sen neredeydin diyecek. Kana bir karıncayı kurtardığından, ona kıymadığından, yuvasından uzaklaştırdığın bir haşereyi tutup yuvasına götürdüğünden bahsedersin.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 Allah muhafaza buyursun. Bugün Allah'ın sana lütfettiği, koluklarını rahat alıp verebildiğin bir havaya sahiptin. Rabbin sana bahşeylediği çok geniş imkanlara sahiptin. Bunları değerlendirecektin ve yeni imkanlar sana bahşetmesi için Rabbin'den dilek seven yazda bulunacaktın. Rabbim seni büyük imkanlarla, ve sonra da o imkanları basiretle değerlendirmek suretiyle serfiraz eylesin.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 Dilinden halinden anlayanlar bitip tükendikten sonra bana cemaat yok mu sahip çıkacak? Sağda solda beni anlatacak kimse yok mu? Bu cemaat benim dilinden ne zaman anlayacak diye ıstıra içinde üç hatırdan beri bekledikten sonra. Sahip çıkacak ikinci cemaat olmayan amcaz bulunuyorsunuz. Sahabinin bulunduğu bir terazinin öbür kefesinde bulunmayı düşünüyorsanız,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 Cephe ne zaman teşekkür ederse herkes o cepheye koşacak. Vatanı, milleti kurtarma, mukaddesatını kurtarma, milli bütünlüğünü kurtarma, bu vatanın birliğini kurtarma, cephesi ne zaman teşekkür ederse millet yardıma koşacak. Hususıyla Kur'an'ın elmas bürhanlarıyla ve düsturlarıyla. Yani medeni saydığı insanları ikna etmekle. Yani kalplerini ve kafalarını doyurmakla yani imansızlıktan gelen açlığı ve susuzluğu gidermekle neslinin imdadına koşacak. Kadir bir cepheydi ve herkes bu cepheye koşuyordu. İbni Ömer almadılar o gün. Ama emsalinde oraya giden kimseler vardı. Bunlardan bir tanesi de Saad Nebi i küçük kardeşi Umeyr İbn-i Ebi Medine'de Müslüman olmuş bir çocuktu, aramızdaki sarı gömlekli çocuk gibi bir çocuktu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve Ekrem'in Bedir'e çıkacağı duyulunca, o da abisinin yanına koştu. Müslüman olmuş anasının yanına koştu, hele sen şu kılıcı belime kuşasana. resul Ekrem Bedir'e gidiyor, ben de gideceğim. Halbuki rüştü şart koşmuştum. 13, 14, 15 yaşındaki 15 yaş Ömer bin Abdulaziz'e göredir. Ve bizim mezhebe göredir. Düştü şart koşmuştum. Düştüne ermiş olanları Bedir'e alacak olmayanları almayacaktım. Bir parmak çocuklar ordunun içinde Bedir'e iştirak etmek istiyorlardı. Biz de gidelim biz de vazife yapalım. Şu i̇çinizdeki çocuklar onları bana hatırlatıyor. Rabbimden niyaz ederim onların yapraklarını dökmesin, örsütmesin. Öldürmesin ve soldurmasın, bize, hizmetle mamur eylesin. Bunası kılıcını kuşarınca kuşayınca belinem. Elinden kılıcın ucu yere alıyordu, eliyle tutmak suretiyle ancak yürüyebiliyordu. Minnacık çocukla Süleyman'ın yanına kadar geldi. Arkada arkada duruyordu, dik dik yerlere tırmanıyordu, parmaklarının üzerine dikiliyordu, Bir Resul-i Ekrem parmağıyla işaret ediyordu.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 Ümeylül İbn-i Vakkas gitti arkadaşımdı ve gitti bir daha dönmedi. Bedir'de üç tane şehirde rastlarsınız, birinin minnacık bir kabri vardır. Kılıcını sürüye sürüyor ya kadar giden ve orada resul Ekrem'in karşısında düşmana karşı saldıran cephe o hale gelmiştim. Kur'an'ı neşrettikleri devrede cephe başka türlüydüm. Ve hasımları karşısına çıkınca cephe başka türlü olmuştum.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 biz şurada burada bağışlayın sinekleyip dururuz. Nasıl olur da Resul-ü Ekrem bir yerde kavga verir de biz burada bulunuruz? Nasıl olur Allah Resulü maalik ikdiam eder, felaketleri göğüsler, kandan irinden deryaların içine girer de biz de burada bulunuruz? Muzaffer ordu Medine'ye dönünce ganimetten Allah kendi ordusuna nusret vermiştim. Allah kendi ordusuna Bedir'den Çanakkale'ye kadar nusret verdim.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 yarım milyon şehada orada dökülürken mukaddes Anadolu topraklarını kurtarıyordum. Bedir'de inenler yeniden yere inmişlerdi. Resul-u Ekrem Anadolu karakollu teslim etmiyordu. Bura kalsın diyordu ya Rabbi. Gelecekte burada Kuran'ı omuzlayacak bir nesil yetecek diyordu. Allah! Allah! Ve bu vatan, bu karakol kurtulmuş oldu. Meleğim teyidiyle, zamanın teyidiyle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 Tarihe Uhud diye kaydedilecek savaş hakuk ediyordu. Oh buldum diyordu ben bunu. Şimdi ben onlara gösteririm diyordu. Resul-i e karşı çıkmak ne demektir? Bir aralık Uhud'da Müslüman saflarında çatlamaları olunca kimisi Uhud'a doğru, kimisi bir kısım vadilere doğru tahassün etme o şekilde Resul-i Ekrem'i koruma sevdasına tutuluyorlar. Hatta Hz Ömer bile bir vadiye doğru çekilip Biraz korunma lüzumunu duyunca diyor ki Hazreti Ömer yanından Enes bin nadir, Yıldırım gibi geçiyordu. Bana dedi ki ya Ömer nereye gidiyorsun? Dedim bir ad evvel bir ses duyuldu Resul-i Ekrem'i şehit etmişler. Başımızın çaresine bakalım. Öylesine öfkelendi kükredi ki onun vefat ettiği yerde siz neye yakıyorsunuz dedi. Niçin öldüğü davurun ölmüyorsunuz dedi. O düşman dalınca ben de arkadan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 kız kardeşini getirdiklerinde tırnaklarının ucundan tanıdı. Dedi ya Resulallah Enes'in tırnağına şu gayet vardır, bu Enes'in tırnağına benziyor diyordu. Kine'l-mu'minine ricalun sadakun mâ ahadullah aleyh. Ve minhum men ve minhum men Ve mâ beddelû tebdîlâ sadakallâhu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 Allah'tan başka sözü yerine getirilecek yok. Allah'tan başka gönül verilecek yok. Var ise Allah var dediklerdir. Yani. Ve bunun için bu uğurda hırzı can ediyorlardır. Sözlerinde sonuna kadar sadakat içindeydiler. Binal mu'minine ricanun sadakumâ ahadullah aleyh. Allah'a verdikleri sözü harfiye yerine getirdiler. Femin hummen gadaa nehmeh.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 İnkisari içinde onlar onlarda vazifelerini yapacaklar anı intizar ediyorlardı. İş başa düşünce, vapur karaya oturunca, alev saçağı sarınca, tesir canavarlaşıp sokağa alınca, teker teker her fert Enes bin Nadir olacak, Nus'ab bin Ümeyr olacak, Abdullah bin Cahş olacak,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 şerefle hizmet ederseniz bu devlet kuşu sizin başınıza konacaktır. Yeryüzünde insanlığa ve milletlere muazeneyi siz getireceksiniz. Gerçek huzuru siz temin edeceksiniz, tesis edeceksiniz. Ve Rabbin huzuruna gittiğiniz zaman, umarım Rabbim de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ilk defa ben ümmetin başını ve sonra da sonunu almak istiyorum ya Rabbi, müsaade buyurursun diyecek,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 Zira bir yüz ki Allah için yere sürünürse, bir yüz kişi başını yere korsam, bir yüz kişi bir haysiyetçi ki Kur'an için ve bu millet için ayaklar altında payimal olursa, mahkeme-i kübrada, adele-i Allah o yüzü yerde bırakmayacaktır. Ona dayanarak arz ediyorum. La <gülüyor> ecme'u beyne amneyn, ve la ecme'u beyne kawfeyn, <gülüyor> bu onun sözüdür ve la tatlı sözdür bu söz. İki emniyeti bir arada vermem, iki rahatsızlık ve tedirginliği de bir arada vermem diyor Rabbimiz. Ey dünyada ıstırap çekenler, dil için sancı çekenler, evler açanlar, yurtlar açanlar, bu iş için koşup duranlar, çocuğunun elinden tutanlar, mektebe götürenler,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 Dıştan atılan ağlarla avlanan evladım karşısında zonkluyor. Dışmirakların oynatmasıyla burada film oynayan evladımın ısrabından dolayı zonkluyor. Burada ısrabı çekersen Allah orada sana ısrab çektirmeyecektir. Şu korkunç yangın karşısından, bu ateşini felaket karşısından, hemleketlerin peşi peşine korkunç canavarla tarafından yutulması karşısından, sen hala sağda soldan, şahsi evrak veskarınla, şahsi cüz'i ve küçük işlerinle kendini kurtaracağını zannediyorsan, aldanıyorsun, vazifeni bilmiyorsun, tehlike karşısında nasıl bir tavır takınılacak ondan habersiz yaşıyorsun. Aziz Müslüman, sobadaki ateşi söndürmek istediğin zaman bir ibrik su ona kafi gelecektir. Bir kiprit ateşini söndürmek için üflemek kâfi gelecektir. Ama cihanın şarkı ve karbının ittifak edip, küfrün nifakla yan yana gelip, bir baştan bir başa bütün memleket satın da yastıkları korkunç mecusu ateşini söndürmek için, topyekûn milletçe soluklarımızı birleştirmek lazımdır. Topyekûn milletçe itfaiye memuru kesilmemiz lazımdır. Topyekûn milletçe bu kandan irinden ateşin içine girmemiz lazımdır.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 nice kimseler vardı yanı başlarında, yanan meşaleden habersiz yaşadılar. Ebu Leheb'inden Ebu Cehil'e kadar, yanlarında yanan meşale-i Ahmediye'den habersiz yaşadılar sallallahu aleyhi ve sellem. Şarttan darba, güna gün bütün cihanı aydınlatan bu meşaleden habersiz yaşadılar. Ebu Leheb'in evinde yanmıştı, habersiz yaşıyordum. Ebu Cehil'in yanı başında yanıyordu, habersiz yaşıyordum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 meselelerin halledildiğini zannediyorsan aldanıyorsun Aziz Müslüman. Vazife çok ağır, çok mesuliyetli, paya o nisbette alabildiğine yüce, ki sahabiyle yan yana gelmekle karşı karşıya bulunuyorsunuz. Bu vazifeyi yaparsanız, dünya coğrafyasında değişmeye sebebiyet vereceksiniz. Allah sizin yüzünüzden, Meleği Ala'nın size hürmetinden, Meleklerin size olan saygısından ötürüm, sizin şu bir parçacık dünyanızın yer coğrafyasında, içtimai coğrafyadan ciddi değişikliklere sebebiyet vermesini rütfeyleyecektir, bahçeyleyecektir. duruk yerde kalmayacaktır. Burada şunu da size çok defa tekrar ettim, seslendiğim cemaatlere tekrar ettim, size de tekrar etmede fayda mülaze ediyorum.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 Bedir sabunun şerefliğinden bahsedildim. Dedi ki: Ya Muhammed sallallahu aleyhi sellem, biz içimizden de o gün Bedir'e iştirak edenler vardı ki, melekler arasında Allah bunlara da hususi bir paye verdim. Bedir'e iştirak eden melek diğerlerinden şerefli oldum. Cephede yerini alan melek dahi aynı paye kazanıyor. Nedir meleğin payesi? Melek zaten ibadetu saat için yaratılmış. Zaten onun şanı yüksekliktir. Fakat bir yerde kendisine vazife terettüp zaman, vazife yaptığı zaman Allah onu şeref yap ediyor, şerefle serpiraz ediyor. Binaenaleyh sen tarihin hangi devrinde olursa olsun, bu büyük davaya sahip çıktığın zaman sen kendi şereflenmiş olacaksın. Yok sahip çıkmazsan meselletten kurtulamayacaksın. Ricali devletin belki kapı kapı dolaşacaklar, borç alacaklar, fakat eştiğin ve cediğin bir türlü kapanmayacaksın. Pencerelerine ter yapacaksın. Ve sonra demir parmaklık geçireceksin. Kapıların arkasına demirden kilitler vuracaksın. Ama başka başka değişik kıyafetler içeriye girecek seni kurşunlayacaklar. Senin terseniz annen, annelerin annelerimiz. Başı beyaz örtülü annelerimiz evlatlarını ağlamadan bir an dur olmayacaklar.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 O tarihliler kendilerine kutupluk dahi verildiği zaman ellerinin tersiyle itecek kadar bu mevzuda samimi olanlar. Gel şöyle hele sana bir kavşa azamlık verelim, şah-i yerine otursalım. Hayır mektepte arkadaşlarıma bir şey anlatmam gerekli, şu anda kavşa azam olmayı düşünmüyorum diyecek kadar hasbi olacak kimseler. Ve yine aynı asbilik içinde olan bu nesil, Kendisini açılan riayet-i cumhuriyet makamı, ona derinin tersiyle itecek. Halka birinci vazife, onun için koşmayı ve solumayı birinci vazife bilecek. Diyecek ki Vallahi vallaha billam. billah, elli bin defa bana parlamenterlikle gelseniz, elli bin defa başbakanlık teklifiyle gelseniz, ve başkalarının uğrunda ölmek istediği reisi cumhurlukla gelseniz, vallahi de kabul etmem, İllahi de kabul etmem, Allah'ı de kabul etmem, zira bir tek insanın imanının kurtarılmasını, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden ayrını görüyorum diyecek. Bu hasbi nefsin başına konacak. Aziz Müslüman, sen olabilirsin. Dişini sıkartan canını dişine takarsan sen olabilirsin. Allah bu şerefle seni şereflendirir her verimçi her şeyinle bu yola koyulasın, bu büyük davanın altına giresin. Fedakarlık dedim, bu insanın maddi manevi 200 hapislerinden fedakarlığın. Fedakarlık dedim, İnsanın kılıçlarla, kamalarla, süngülerle delik deşik oluncaya kadar bir yerde azın ve ikdamını size anlattım, dişini sıkıp bir yerde direnmesini size anlattım. Aleyhisselatü vesselamın yanında yerini ve çepesini terk etmemesini size anlattım. Fedakarlık, fedakarlık yapacaksın, kumu oturmuş vapuru sürükleyeceksin ve yürüteceksin. Sonra onun içine binecek, Setine i lüha binmiş gibi sahiri selamete çıkacaksın. Ne zaman Allah Celle Celaluhu insanın sahine heder etmiştir, <gülüyor> ne zaman insanlar çalışmıştır da o da derbe ve perişan bırakmıştır. Ne zaman insanlar ağlamış, sızlamış, gözyaşlarını ceyhun etmişlerdirden, den, başlarını taştan taşa vurarak atmışlardır den. Allah onların gözyaşlarına bakmamış, kalplerinin eğiltisini dinlememiştir. Anadolu'nun dertli insanı sızlar, söyle. Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergâhı dağlasan ahvalini sormaz mı? Sen hakkın kapusunda canlar fedail eten, bir kez halin sormaz mın? 50 bin defa senin halini sordum. 50 bin defa varsa çağlayanlarına baktım. Ama var mıydı çağlayanın senin? Gece karanlıklarında Allah aşkına söyle bana. Bu hafta kaç defa kalktın? Secdeye ne anını öttürdün? Gece bir namaz kıldın. Rabbim senden utanıyorum dedin. Sokaklarım kirli işenden ısrar çekmiyorum. O halimle senin huzuruna gelirsen ne olur benim halim kaç şefat edin. Demedinse Allah aşkına başını aşağıya eğit. Zira ehlullah'tan birini görüyorum. Hayatını oruçla geçiren ve geçiren Mansur gibi birisinin, Esved İbri kayis gibi birisinin dua yaparken muttasıl böyle yapıyor. Diyorlar ki niçin Allah'a yüzünü yukarıya doğru kaldırmıyorsun? Ben bu çirkin yüzümü nasıl semaya doğru kaldırır Rabbime bakarım diyorum.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 Geride bıraktıracak 20. asırda mekteplerin sinesinden, marifetün dünyasından veliliği ve kutupluğu mektebiyle beraber cem eden de fıtratlar vardı. Ve ben de zaten bir bütünüm başkalarıyla beraber onlara bağlamışım. Ben de değil. Benim gibi belki pek çoğu itibarıyla pek çoğu diğer hoca arkadaşlarımda tenzih ederim.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 Onları güldürerek bizi de güldürsün. Ve asırlık ağlamalarımızı sona erdirsin. Anadolu insanı üç atıdan beri ağlıyor. Bilerek veya bilmeyerek ağlıyor. Anadolu insanının ısraplarını Allah Celle Celaluhu sona erdirsin. Sen bu paya ile biraz olacaksın tekrar dönüyorum. Ama buna evvela liyatat ishar edeceksin. Zira krallık tacı kralların başına konur.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 Sıddık diye, Hamis diye iki arkadaşa, üç, üç kişiye şahit oldum. Bir dördüncüsü de bunlardan İngiliz idi. İbrahim da adı hatırımda kaldığına göre. Medine-i Münevvere'de sizin de çok iyi bildiğiniz Ali Ulvi ile beraber onları davet ettim sendevi. Üç tane pırıl pırıl Alman. Bunlar Almanya'da yüksek tahsil yapmışlar. Sen neyin içindesin o mahileki deryada yaşar deryayı bilmezler.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 Bağrına basar böyle öpersin de doymazsın. <gülüyor> Tabir hocamızın yine bunun misalini başka yerlerde de size artırtmıştı, ve artırtta da fayda ediyorum. Avrupa'da bu şekilde Müslümanlığa doğru bir koşuş vardır. Bütün olup bitenler gösteriyor ki bize gelecek yalnız ve yalnız inanan insanların, bu yurdu ve bu vatanı sevenlerin olacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle.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 Bize döviz getirsin diye kendi vatan evladımızı gönderiyoruz ve büyük bir kısmı ki yani yüzde 98'i Parlarda paviyonlarda çürüyor ahlaklarıyla yıkılıp gidiyorlar. Ben onların sadece yüzde ikisinin Müslüman olduğuna şahit oldum. 98'i barda paviyonda yıkılıp gidiyor. Almanya Müslümanla ateşleyken, Hollanda Müslümanla ateşleyken, hazırken bekliyorken. Fransa Müslümanlığı ateşine isen ve küçük bir iki söz zeydareyi selam etmekle hemen Müslüman olacakken, biz bu işten çok uzak bulunuyoruz. Aziz Müslüman anlıyor musunuz bu derdimi? Bütün derdimizin boğduğunu anlıyor musunuz? Kendini kurtarma derdi değil, ateşe girme derdi ve bu işe sahip çıkma derdi. Buraya sahip çıkacak ve adam döndürecek. Oraya gidecek, senin götüreceğin solukları intizar edenin imdadına koşacaksın. Burada da demişimdir onu. Türk işçisi içinde vazifesini yapan da var. Ben ateş gibi delikanlar gördüm. Burada vazife yapacağım, böyle işi de var, ayağının altını öpeyim. Misafir olduğu Alman'ın evinde vazife yapıyor. Şuurla vazife yapıyor. Ve aradan bir iki ay geçiyor Alman'ın derz özelik veya sarı delikanlım bizim delikanlının önüne oturuyor la ilaha illallah Muhammedur Resulullah diyor. Kadın oradan sarışın Alman'da genç kadının kocasının Müslüman olduğunu görünce Necmeddin er saçan hocadan dinlemiş. Bu saçan hocadan dinlemişsiniz. Kayseri merkez vaizinin Necmeddin hocadan dinlemiştim. dinlemiştim. Necmed dinlemiştim. Şahadet edin hanımı da koşa koşa, efendisinin yanına geliyor, efendisi şimdiye kadar hep beraberdik. Ne diye ayrılıyorsun, sen nerede, ben de orada. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da birleşecektik, orada birleşelim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Mini mini yavrular 7-8 yaşında, 10 yaşında. Babanın annenin etrafında halakalanıyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. He bir hüzür evi oluyor artık.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 Ebediye nabah kadar berkudar oluyorum. Fakat bir günde deli yakasından tutuyor, şöyle örseliyor. Gülüyor musun diyor, seni tokatlayasım geliyor içimden. Ayaklarımın altına alıp çiğneyesim geliyor içimden. Neden biliyor musun bana sor. Niçin mülşidine böyle yapmak istiyorsun? Zira benim çok temiz bir babam vardı. Altı ay evvel vefat etti sen gelmeden, eğer altı ay evvel gelseydin,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 Sen bu ihsani ilayet, kendi şahsinler, sayınlar ve gayretinle inşaallahu teâlâ planacaksın. Din duygusu yetişmelerini tavir edeceksin ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle hem nesrini hem de kendini kurtarmış olacaksın. Dünyanın en bahtiyar nesli, en bahtiyar insan olmaz belki mahallasında bulmak seni Cenab-ı Hak Vazifeni sana idraf ettirmek suretiyle bu şerefle serdiraj eylesin, şeref yap eylesin. Senin içindeki bir kısım alışkanlıkları söküp atmak çok zordur. Seni tabi durumuna getirmek çok zordur, bunu mücrikim. Fakat ben bu mevzuda kabahatın yüzde doksanını kendimde buluyorum. Eğer ben samimi bir müslüman olsaydım sözlerimi mahtes bulurdum. Ben 25 seneden beri sendeğim cemaat artık yüzüme böyle manasız manasız bakmazdım ve cidden bir israr içinde gönlük halaklar içine girerdi. ve ellerini dizine vururdu inşallah dışarıya çıktığım zaman ya vazifemi yapacağım ya yapıp kirileş bu eracif yerini yıkılsın gitsin dedişemedim bunu insanlarda uyaramadım İnsanıma kendi vazifasını duyuramadım. Demek ki bende ciddi bir nifak var, cemaatte tabaat bulamam. Cemaat duymadı, insana duyuramadık, intikal ettiremedik. Ben nifakımdan Rabbime şikayetle bulunuyorum. Benim işimin çizerini Rabbim yıkasın. Sabah kaçırdığı kaçırdıyız o gün, dur bana Allah canım alsın. Böyle de ömür ola, demesi lazım. Demiyor, Demiyorsa dedirtemedik demek, ölü vicdanı diriltemedik demek. Ölmüş duygulara hayat nefledemedik demek, bozuna çalıştık demek. Ben nefsim adına bin telehüf içindeyim. Bin teessüf içindeyim. Siz terbiyesizlik saymazsanız yuh benim gibi insanın nefsine diyorum. Zira cemaatine karşı vazifesini yapamadım. Yapamadığı için onlar istikamet kazanamadım. Kazanamadığı için benim bağladığım ümitse kendilerine teveccü ettiğim nefsim gençlerin delikanlıların durumu da tehlikeye düştüm.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 imana, hakikata, irfana, susamış vicdanları büyürseydin, evladınızın sırtını elinizi vuracaktınız. Git oğlum diyecektiniz, nesibe Hatun gibi. Git fakat ile Mu'na diyecektiniz. Git evladım Resul-i önünde kavga ver. Git resul önünde savaş diyecektiniz. Git İslam'ı neşret, git Kur'an'ı neşret diyecektiniz. Senin ayağına biz Kur'an'da olmayalım diyecektiniz. Ama yineden